Rahman ve Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ves-salatu vesselamü ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve aliye sohbi ecmaîn. Geçen hafta umrede olduğumuz için size başka bir dersimizi, yeni bir konuşmamızı verdiler. Çarşamba gününde mektubat dersi. Bu hafta İki önceki haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta olmadığına göre dersimizde İmam Rabbani Hazretleri allah Teala'nın Kadir-i Muhtar olduğunu, her istediğini istediği şekilde yaptığını, asla bir şeye zorlanamayacağını, icap şaibesinden münezzeh olduğunu, yani zorunlu bir şey yapmaktan müberra olduğunu beyan etmişti. Ondan sonra da felsefecilerin işte Eflatunlar'ın vesaire e, bu aklı faal e, mantığını yerden yere vurarak işte her şeyi yapan bir akıl varmış, bir üst akıl, bir üst akıl varmış, bir beyin varmış. allah Teala onu e, kendi elinde olmadan yani yaratmış, e, o yaratmış ama isteyerek de değil böyle zorunlu olarak yaratmış. Sonra bütün alemde olan işleri Allah yapmıyormuş haşa, e, o aklı faal üst akıl yapıyormuş. Ama o da onları bilir, bilinçli yapmıyormuş. isteği dahilinde yapmıyormuş. Her şey böyle bir otomatiğe bağlanmış falan filan. Felsefecilerin bu ahmaklıklarını e, reddetmiş idi. E, bu konuyu uzunca anlattık e, bir saat kadar. E, bundan bir önceki yani mektubatın dersinde. Burada kaldığımız yerde buyuruyor ki ve min felsefecilerin ilimlerindendir. El tazameti yani nazmettikleri işte bir tanzim ettikleri tertip ettikleri ilimlerden biri de ilmul hendeseti. E, hendese ilmidir. Yani tabii hendese geometri mi de, de, diyebiliriz şimdiki Türkçeyle bilmiyorum. E, burada e, yani Muhammed Hazretlerinin burada e, kızdığı ve ve bu ilim de la yugni e, ifade etmez şey şeycik ifade etmez. Bunda da diyor bir fayda yok. Ve la ta ile eee hiçbir menfaat yok fi bunda asla. Asla fayda yok fi şeyin. Hangi şey hususunda Yel zemü lazım gelecek? Bu nerede lazım diyor? Ne dünyada, ne ahirette, ne kabirde, ne mahşerde diyor. Ee, fakat e, tabii bu bir adam e, geometri okuyor. İşte efendim neyse bunun bir şeye yaradığı bir mevzu varsa yani e, diyelim ki işte mühendislik şimdiki manada köprü yapacak ee, işte efendim riyadük yapacak bilmem ne ona biz bir şey demeyiz. Bunu Allah'a bulma hususunda Mevla'yı bilme hakkı bulma doğruya erişme yani bu hususlarda bunların bir faydası yok diyor. Ve maazen ne şey yufid ifade edecek? Müsavahatü zevaya köşelerin denkliği öyle köşeler ki el-esselatil kaimeti işte dik duran üç köşenin birbirine denk gelmesi müneşşeklil müselleti üçgende Üçgende, efendim, üç köşesinin e, zaviyelerinin, işte köşelerinin müsavatı, eşitliği falan. Bu diyor, ne ifade edecek? Yani bunun, efendim, e, ne faydası var, ne manası var? Ve yukarı hangi gaye merbutun bağlanmış? Efendim, hangi gaye bu, bağlanmış? Ne, bir şekli i şekli arusiye, şekli arusi yani işte bunlar herhalde geometride Pisagor üçgeni diyormuşlar dik üçgen yani, dik üçgen dedikleri şey işte dik üçgenin dik açısının işte altındaki dört dörtgen alanın diğer iki kenarının altındaki dörtgenlerin işte alanlarının toplamına eşit olduğu felan felan yani diyor sen bunu bilsen Allah bilme hususunda bir gaye buna bağlı değil bunu mevlai buldurmaz bildirmez diyor. Daha ve şekli muni Şekli me'muni işte ikiz kenar dik üçgende diğer iki açının birbirine eşit olduğunu gösteren şekil. Buna da ikizkenar dik üçgen, karakör üçgeni diyorlarmış. İkiz kenar dik üçgen, karakör üçgeni neyse. Elle zeyni öyle bu şekiller ki çizimler ki diyor ikisi. Huma bunlar bimesabeti ervahim. Onların ruhları mesabesindedir. Yani felsefecilerin canları gider bunlara diyor yani. Onların ruhu canı bu şekillerle uğraşmak, böyle şekiller çıkardılar planlar, şeyler. Ne fayda var diyor bunlarda. Yani şunu demek istiyor, bunların bunlarla Allah Teala bilinir mi, bulunur mu? Bunlarla bu alemin yaratıcısına vasıl olunur mu? Bunlarla hidayete erişilir mi? Bunlarla dünyanın ahiretin işleri nizam tızama kavuşur mu? Kur'an'a bakmadan, hadise bakmadan her dönemde kendi peygamberleri var Eflatun döneminde de Ali Aleyhisselam vardı. Yani her dönemde o vahye uymadan, nübüvvet peygamberlik kandilinden ışık almadan bir insan kendi kendine hakkı bulacağım, hidayeti bulacağım diye böyle mantıklarla, hendeselerle, felsefelerle nereye varacak diyor. Ve ilmutlu -tıp, tıp ilmi ee, şimdi, bunlarda öbür hendese de yani bu geometrik şekillerin bu ilahiyatta yani Allahu Teala ile ilgili e, bilgilerde, marifetlerde, e, ulaşımlarda, ta, tanımalarda e, hiçbir faydası yok demek istiyor. E, ama tıp ilmi mesela ve ilmun nucum yıldızlarla ilgili ilgili, gezegenlerle ilgili ilim işte ne deniyor ona? Kozmografya diye yine eski bir tabirde var. Gök ilmi astronomi diyorlar şimdi astronomi. Ve ilmu tehzibül ahlak, işte ahlakı sızdırma süzdürme ilmi. Yani güzel ahlaklarla ilgili e bunlar e, bizim Kur'an'dan sünnetten alınanlar değil de kendilerine göre işte şeyler e, akıl ve mantıkla işte hangi huyu daha güzel hangi ahlak daha iyi falan böyle bir şeyler yapıyorlar. Bu ilimler ki onlar onların ilimlerin en şereflisidir yani tıp doktorluk vücut sağlık saatle ilgili tabii ki faydalı bir şey gök ilimlerine Mevla elemin nazrufu melekutü semavat Göklerin, yerlerin şeylerine, alemlerine bakmıyorlar mı? Yani bakılsın, incelensin diye teşvik de eder. Bunlarda sıkıntı yok. Onların da ilimleri içinde zaten geri kalan fuzulleri bakarsan onlara nispeten bu en şerefli ilimleridir. Ama bunları da kendileri bulmadılar ki. küllün hepsi mina bunlardan, mesrukun çalınmıştır. Min kütübü l-enbiya, peygamberlerin kitaplarından. Öyle peygamberler ki el-mütekaddimi. Önce geçmiş peygamberler, bir yine bizim peygamberimizin ve aleyhim hep gelişmiş bütün peygamberlerin üzerine olsun. Ne as salatu ve selam, salat selamlar olsun. Şimdi geçmiş peygamber, İdris aleyhisselam ilmin hücumdan e, çok şeyler biliyordu. Mevla ona bildirmiş. Ondan sonra hat, yazı diye bir şey yoktu o zamana kadar. İdris Aleyhisselam evvel menkatta bil kalem kalemle ilk yazı yazan, ondan sonra diğer peygamberlere Allah Teala birçok ilimler öğretti. Bu peygamberlerin sayfelerinden, suhuflerinden, kitaplarından, onların dönemlerinde tabii İdris Aleyhisselam'dan sonra bilhassa yazıya döküldüğü iş, yazıdan sonra da kalıcı oldu. Nüshalar çoğaltılmış, istinseh edilmiş olabiliyor ve böylece bunları bir şey yok güzel ahlak. Yok tıp ve doktorlukta işte sağlık için şu bu. Bütün bunları, bütün hikmet ve legede ateynelikmanin hikmete. Biz Lokman'a hikmet verdik diyor. lokman Hakim daha kaç bin sene evvel yaşamış bir zat. Hikmet ya yani peygamber olduğu ihtilaflıdır ama tıp ve hikmet ilmini biz ona verdik diyor. Ondan beri tabi bu Yunan felsefesi dediğimiz yani Eflatun zamanındaki şeyler... Hep diyor geçmiş peygamberlerin kitaplarından çalınmış. Lokman Hakim'den eee 12.000 e, kişi istifade etti. 4.000 peygamberden ders aldım diyor. 4.000 peygamber de benden ders aldı diyor. Lokman Hakim 4.000 peygambere rastlamış. Onlardan diyor vahideki ilimleri al. 4.000 peygamber de bana verilen ledün ilminde hikmetten, tıptan mesela benden faydalandılar diyor. E tabii o aktarıldı. Tıp ilmini Lokman Hekim'in şeyinden çaldılar. İşte efendim tezibi ahlak, güzel ahlak meseleleri. Bütün peygamberler güzel ahlak. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam hele e, evvah Münib, Halim, Hilim sahibi. E İbrahim Aleyhisselam 5000 senelik tarih. On, onun, ona gelen vahiyler. Suhuf İbrahim, İbrahim Aleyhisselam sayfeleri gelen bilgiler. E, Zebur zaten tamamen ee, vaaz sehat ve ahlak üzerinedir Davut aşama verilmiş bunların hep kitaplarından bu felsefeciler çaldılar vecu ee, tervic ettiler biha bu ilimlerini ebatıyla kendi batıl fikirleri var ya işte her şeyi bir üst yapıyor aklı faal yapıyor Allah zorla yapıyor Allah bir şey isteyerek yapmıyor falan böyle yalan yanlış uydurmalarını tervic etmek için araya bir de İsteydiris Aleyhisselam'ın vahyinden bir şey katıyor oradan efendim tıptan bir şey katıyor ahlaktan bir şey katıyor falan ee, ilmin hücum gökteki yıldızlarla gezegenlerle ilgili bir bilgi veriyor ee, o arada ne oluyor işte 100 tane yalanı yanlışı yutturacak neyle işte 2-3 doğru katarak o 2-3 doğru da milletin ilgisini çeken konular Allah Allah bu buna yarıyormuş bu şu sağlıktan için bunu yapmak lazım falan o onun yüzünden hani alırsın bir kitabı bir meseleden 40 tane de yalan okursun orada gibi Felsefeciler böyle yaptılar. Faydalı ilimleri peygamberlerin geçmiş kitaplarından çaldılar. Batıllarını kendi yalan yanlış uydurmalarını da o hakiki ilimleri içine katarak terviz ettiler. Yani kıymetlendirdiler. Sarha, nitekim açıkladı bir bu hususu. Kim el imamul gazaliyyu İmam Gazali Hüccetül İslam Hazretleri e bunu açıklamıştır. Nerede? Fil münkizi anid dalal. El münkiz anid dalal diye kitabı var. Bizde de var o kitap. Arapçadır sapıklıktan kurtaran bu el munkız ani dalal yani sapık fikirlerden yanlış inançlardan kurtaran demektir bu kitabında İmam Gazali Hazretleri felsefecilerin yanlışlarını yalanlarını uydurmalarını ve nasıl ki eski peygamberlerin kitaplarından çalıntılar yaparak e, kendi batıllarıyla karıştırarak kendi uydurmalarını da böylece yutturduklarını İmam Gazali açıklamıştır ve la zarara bir zarar yoktur ki eee enne galata ehlil milleti din mensuplarının yanlışı varsa ve etba'il enbiya'yı peygamberlere tabi olan işte Musa Aleyhisselam'a tabi olan, İsa Aleyhisselam'a tabi olan geçmiş peygamberlerin e, ümmetlerinden yanlışlıkları olan varsa aleyhissalatü vesselam geçmiş peygamberlerin kendilerinin değil aşağı peygamberlere tabi olan sahabelerinden geçmiş ümmetlerden bazılarının yanlışı varsa fiddelaili delilleri açıklarken ve verahini burhan ve hüccetler getirirken işte Allah'ın varlığına, birliğine vesaire bazı deliller söylemişler. Ha burada yanlış yaparlarsa mesela o felsefeciler de diyorlar ki o zaman işte senin buradaki mantığın tutmuyor. Senin bu gösterdiğin delil şurada bozuluyor vesaire. Onların açıkladıkları delillere bazılarına felsefeciler itiraz ediyorlarsa bunda bir zarar yok. Yani bunu bize yani Allah'ın vahilerine, peygamberlerin getirdiklerine bu dokunmaz. Niye? Çünkü lienne medara emrihim, peygamberlere tabi olan sahabelerinin ve ümmetlerinin yani o dönemlerdeki Müslümanların, müminlerin işlerinin medarı yani e, bağlandığı nokta ala mutabiatil enbiya. Onlar nebilere tabi olmak üzere. Peygamber ne diyorsa ona tabi olur. şu var tamam, e, yedi kat sema var tamam, yedi kat yer var tamam, e, arş var, kürsü var. İşte ondan sonra cennet var, cehennem var, ölümden sonra berzak var ve Bütün peygamberler aynı şeyleri söylediler. Onlara uyanlar da peygamberlerden duyduğuna baktılar, delil aramadılar ki. Veyahut da ben bunu nasıl göreceğim? Arş var diyorsun. Biz buna nasıl ulaşabiliriz diye kimse böyle bir çabaya girmedi ki. Çünkü onlar inanmak, gayba iman etmiş. Duyduğuna iman ediyor be. İnanmanın şartı bu zaten. Delil aramaz ki onlar. Aleyhüsselam. Venne ma ancak getirirler el berahine. Kutsiyet getirebilirler ve deli ile deliller. Biz de mesela bir sohbetin arasında konuşurken işte bir delil getiriyoruz. Bak işte denizin dibinde şöyle bir şey bulundu. Yok işte yer tabakasında şu çıktı. İşte şu hadis-i şerif daha yeni anlaşıldı. Bir şeyler konuşuyoruz. Ama bizim imanımız bunlara bağlı değil. Bunlar çıkmasaydı da biz imana inanmıştık. Yani biz şimdi daha yeni yeni şeyler çıkıyor. Denizlerin birleştiği yer, suların karışmadığı nokta. Yok denizin altında ateş var. Ateşin altında deniz var hadise bu Davut'ta geçen. E şimdi mesela Yeni keşfetmişler 21. asırda. işte yer tabakalarının altında mama var. Lavlar var. E zaten şeyden belli. Volkanlardan nasıl fışkırıyor? Altta olmasa nereden gelecek? E şimdi o Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hiç denize binmemiş gemiye. Orada nereden görecek denizin altını? Allah bildirmese. İşte böyle deliller getiriyoruz. 400 kilometre yani. 600 kilometre arasında. Ondan sonra mama, mama var. 400'den sonra 600'e kadar o arada bir daha bir deniz var. Hem de dünyadaki bütün okyanusların üç katı diyor. Şimdi bütün e meylim mu bir dergi var yavruların meylim mu ne? Meylim olma ne bir şey? Onun işte 2014'ün Mart sayısında bu açıklanmış. Resimleriyle, şekilleriyle falan. Halbuki 1400 sene evvel söylemiş bunu. Denizin altında ateş var, ateşin altında bir daha deniz var. Yani Mahomet tabakası altındakini. E şimdi bunları eski ümmetlerden de delil getirenler olur. E biz de bazı şeyleri işte Allah'ın... Varlığına işte Resulullah doğruluğuna veyahut onlar o zaman İsa Aleyhisselam'ın doğruluğuna veya Musa Aleyhisselam'ın doğruluğuna deliller getirmişler. Tabi filozoflarla da çatışmışlar o zamanlarda. Delil getiriyorlar ama ismatime talibim. gayelerini ispat olsun, el-aliyeti onların yüce matlepleri var. Yüce matlepleri yani Allah'ın varlığı, birliği, kudreti, sıfatları peygamberlerin sadakatleri, doğrulukları falan böyle yüce maksatları ispat için delil getirebilirler. Ama alâ teber teberru'i teberru yoluyla. Teberruh hani caminin kapısında makbuz yapar. teberru Makbuz bağış yani. Onlar yani insanların inanmasına kolaylık olsun diye bir bağış yapar gibi delil getiriyorlar. Ve illa yoksa yekfi yeterim onlara taklidum. taklit etmeleri iyiyahın peygamberleri. Yani onlar diyorlar ki biz esasen delil aramıyoruz. Delile ihtiyacımız yok. Biz peygamberlerin getirdiklerine görmeden inandık. İman kayba iman olur muhteber. Diyorlar. Delil getirirlerse de o delilleri de bağış yapar gibi yani. insanlara kolaylık olsun diye gösterirler. Hani biz de öyle. Biz şimdi Allah'ın varlığına, Resulullah'ın doğruluğuna imanımız artmıyor ki bu delilleri görünce. Çünkü imanımız zaten tam. Tam yani neyimiz artacak? Ama bir bağış gibi hakikaten. Yani gençler var, ateistler var. Acaba da tereddütte kalanlar var falan. Bak bunu nereden bilecekti 1400 sene evvel diyerekten belki insanlar imana gelir mi diye bir bağış yapıyoruz onlara. Yoksa kendimiz... Bir şey arayışında değiliz yani. Yeni bir şey mi bulacağız da imanımız artacak? Haşa. İmanımız tamamdır. E bu arada diyor, delil getirirken bir yanlış bir şey yaptılar. Hemen mantıkçılar, filozoflar buna itiraz ediyorlar. İşte İsa Aleyhisselam havarilerin şu mantığı yanlış. Onların şu dediğini işte onları bozmaya uğraşıyorlar. Tamam yani Rabbim diyor ki ya... Ne zarar var? Onlar birkaç delili getirirken delilde bir yanlışlık yapmış, hesap yanlışı yapmış ikkerey ki beş demiş de bilmem. Burada bir zarar yok diyor. Onlar zaten gayba inanmış, delil aramamış ki. O delili de millete bağış yapalım diye anlatırken belki yanlış yapmış. Yani ben şimdi bir delili anlatıyorum da, size işte demin dedim ya 400-600 kilometre arasında dedim sana, sen de baktın inceledin. Yok ya 800 kilometre atlaymış. Hani benim göğe yanlışımı buluyorsun falan. <gülüyor> ne zarar var bunun? Mesele burada Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, peygamberlerin doğruluğunu e, izahtır. Biz buna inanmıştık. delile ihtiyacımız yok. Ama delile ihtiyacı olanlara bağış yapmak için bir şeyler anlatabiliriz diyor. Burada da bir hesap hatası e, yapıldıysa, bir yanlış konuşma oldu diyelim. Yani biz dedik ki işte birinci kat şu şurada uzaktadır. Veya dedik ki işte şu gezegen şöyledir. O da sonra astronomi ilminde bulmuş. Aa senin dediğin gibi değil işte sağda değil de şu gezegen solda çıktı. Buna bir zarar yok ki. Ben sana Allah'ın yarattığı varlıklardan delil göstermişim. E burada bir hesap hataları bilmem ne yeni bir buluşla bu sana ayeti, ayet yanlış çıkmadı ki aşağı. Bu benim açıkladığım bir delilde bir hata yaparsam diyor. Geçmiş peygamberlerin ümmetlerinde oldu bazı şeyler. Yani felsefeciler onların bazı hesap hatalarını buldular falan. Ama bu diyor onların ispat etmek istedikleri davayı bozmaz. Çünkü dava kayba imandır. Zaten Allah'ın varlığı peygamberlerin doğruluğu tartışmasızdır. Onlar millete delil bağış için bir delil getirirken oldu ki bir izahta yanlış yaptı, hesap hatası yaptı, ateatiye dayanmayan konularda delil arayayım derken ya bunlarda ne hatası e bir sorun yok ki. Onlar peygamberlere uydular mı uydular? Emirleri tuttular, yasaklardan kaçtılar. İşte hangi peygamber döneminde namaz nasılsa, oruç nasılsa, hangi şerata göre ise onları yaptılar, onlar kurtuldular. E sen ne yapacaksın? Onun hatasını buldum derken felsefeciyim, mantıkçıyım, şuyum, buyum diyorsun. Ama Allah'a inanmadın doğru dürüst. Sıfatlarını kabul etmedin. İradesini kabul etmedin. Allah zorunlu yapıyor her şeyi diyorsun. Üst akıl var diyorsun. Ondan sonra peygambere uyalım diyorsun. İsa Selam'a gel tabi olalım. Uymuyorsun. Eflatun gibi işte onu anlatıyor. E sen kurtuldun mu? E sen kurtulamadın. Ben ne yapayım seni dünyada çok büyük mantıkçı filozof olmanın? Cehennemin dibini boyladıktan sonra. Buradaki hamal peygambere tabi olmuş hamal çöpçü. Kömürcü ebedi cennete gidiyor. Ebedi. E sen çok akıllısın, filozofsun bilmem nesin, ebedi cehenneme gidiyorsun. Ne yapayım senin aklını? Turp suyu sıkayım derdi efendim senin aklına. Ben Senin aklın seni cennete götüremedikten sonra, seni cehennemden, rezillikten, ahiretteki karalıktan, mahşerin sıkıntılarından kurtaramadıktan sonra akıl neye lazımdı? Deli olsan daha iyiydi. Yaleteni leyteni kültürsün Niye kafir diyor ki ammenin sonunda? Keşke toprak olaydım. Çünkü hayvanlar toprak oluyor. Qunitu ra ben diyorum. Kıssas yapılıyor. İşte boynuzluk koyundan boynuzsuz koyunun hakkı alınıyor falan. Bütün hayvanlar, veled-i huş vahşi hayvanlara kadar hepsi mahşere getiriliyor. Sonra kıssas yapılıyor. Yuktasul ishatil karne minel şatil cemma yani e, boynuzsuz için boynuzludan hak alınıyor. Ona toslamış. Bunun boynuzu yok. Sarar görmüş yani. Haklar bitiyor. Hayvanlara deniyor ki toprak olun. Hayvanlar toprak oluyor. Onların dönüştüğü toprak kafirlerin suratına saçılıyor. Hayvanların işte öküzler, tomuzlar, camuçlar hepsi toprak olmuş. Vuruyorlar bunların suratına. Bunların suratı kapkara olunca diyorlar ki ya şu hayvanlar bile azaptan kurtuldu. Hiç yok oldu gitti. Yok olana azap yok. Keşke ben de toprak olaydım diyor kafir. Kafir ne diyecek? İster filozof, ister profesör, ister ordinalüs, ister bilmem ne almış Nobel Barış Ödülü'nün bilmem sahibi. Kim takar? Hangi melek takar Nobel Barış Ödülü? Sen çok büyük hizmet et, çok büyük akıllısın. Sana vermiş Yahudi ödül. Ne olacak? Ahirette ne diyor? Keşke toprak olaydım. Ne demek bunun manası? Keşke hayvan olaydım. Yani dünyada öküz olsaydım, domuz olsaydım daha iyiydi. Çünkü neden? Cehenneme gitmezdim. Toprak olurdum burada, yok olurdum. Azaptan kurtarırdım. E şimdi gel bakalım diyorlar. Hele bir de peygambere yetiştin kitap vahide Duydun niye ittiba etmedin Niye uymadın niye duymadın Niye inanmadın cehenneme Hem de ebedi kafir öldüğü için Hiç çıkışı yok e O zaman sen hayvanlığa özenirsin yani Şinlik profesörüm diye hava atıyorsun ama bana O zaman hayvan olsaydım dersin Onun için Burada Peygamberlere tabi olan hamal da olsa Çöpçü de olsa ebedi cenneti kazanmış Sen peygambere tabi olmadın Efendim profesörsün bilmem nesin, bilmem ne kadar takdir belgesi almışsın. Ebedi cehenneme gittikten sonra, Allah'a inanmadıktan, sıfatını bilmedikten sonra ne fayda var senin bu ilimlerinde? Boşuna yaşamışsın. Boşuna da yaşasan bir şey değil. Aleyhine yaşamışsın. Çünkü seni cehenneme götüren bir hayat. Ne lazımdı bu hayat? Peygamberlere tabi olanlar iki delil getirirken bir hata etmişler de felsefeci de onu bulmuş da falan. Ya o delili zaten bağış yoluyla sana söylüyor. O arada bir hesap etası yapmış da bir e, ümmetten biri. Bunun ne tesiri var e, bizim inançlarımıza diyor. Ve hâlâ leşkıyâhu ama bu şakî bedbaht adamlar yani e, felsefecileri söylüyor. Ehracû <gülüyor> çıkartmışlar rikâbevun boyunlarını. Nereden? Anribkat-i <gülüyor> taklidi. Taklit yani peygamberleri taklit etme, onlara tabi olma ipinden, yularından. Elhamdülillah biz bu tasmamızı Allah'a kulluk, peygamberlere ittiba bu bizim boynumuza bağlanmış. Allah bizi bu ipten ayırmasın. Bu boyunduruktan kurtarmasın. Çünkü bu boyunduruk bizi cennete götürecek. Ama adam ne yapmış? Almış ben boyunduruk takmam. işte çıkartmış, atmış. İpi çıkartmış boynundan atmış. Ne demek? Ben Allah, peygambere falan uymam. Benim aklım bana yetiyor demiş. Bu felsefeciler. Vasaru olmuşlar fısad edil ispat işte Allah'ın sıfatını güya ispat edecek, Allah'a ispat edecek falan ama neyle bir delay? Allah'tan gelen ayete bakmaz. Musa Aleyhisselam'a gelen vahya bakmaz. İsa Aleyhisselam'a gelen vahya bakmaz. Yani Efendimiz'den öncekini konuşuyorum. Eflatun, Kur'an gelmemişti ki Eflatun zamanında. Onu söylüyor. Yani peki o zaman sen yaratan kim? İşte bir yaratan şu. Aklı feal var, her şeyi yapan bir üstün akıl var falan falan. Allah ayrı var. Allah onu yaratmış ama elinde değil. O onu istemez, istemeden. E, gayri ihtiyari öyle bir şey çıkmış ondan falan. Böyle laflar. Geçen derste anlatıldı. Peki sen bunu neyle ispat ediyorsun? Delillerle. Hangi delillerle? Göya senin delillerin ilk kere iki dört ediyor yani. Geometrik hesaplar, bilmem planlar, cebir, matematik ile gidiyorsun. Ama fe dallu, hem saptılar ve dallu hem de saptırdılar. E çünkü sen akla göre gittiğin zaman işte Allah'ın e, sıfatlarını zatından Ayırmıyorsun, e, zatın içinde değerlendiriyorsun. Ayrı ayrı onun sıfatlarını beyan etmiyorsun. Ondan sonra Allah'ın irade sıfatı var, ihtiyar sıfatı var. İstediğini yapar, istemediğini yapmaz. Bunu reddediyorsun. İşte de, geçen derste de dedim yani göya akla mantığa göre Allah'a baba diyorsun. İşte göya Allah'a ediyor Haşa. Halbuki şirket düşüyorsun. Ve hatta diyorsun ki Allah kul fiilini kendi yaratır. Allah yaratmaz. Neden? E, adam gitti adamı öldürdü bunu Allah mı yaratacak şimdi? Allah katil olmaz ki diyorsun. Bu sefer diyorsun ki adam katil oldu derken adam yarattı ölümü diyorsun. Halbuki sen orada katil sebep olmaktan katil oluyor. Ölümü yaratan Allah demen lazım. <gülüyor> ölümü ben yaratıyorum diyor Kur'an. E tamam sen benim benim kurşunumla öldün. Ama ben katil olma sebep olduğumdan katil oluyorum. Allah katil olmuyor aşağı. Allah ölümü yaratan oluyor. Adamın da eceli gelmiş. E şimdi bunlar ayrı bir şeyler. Ama sen bunu delille bulamazsın ki. Ancak ayetle hadisle yani Vahiden alınan, istifade edilen ilimlerle bu Allah hakkında, din hakkında, hidayet hakkında cennete götürecek yollar, e, hükümler, emirler, yasaklar bunları sen nasıl geometrik hesaplarla çıkaracaksın? Bunlar sadece biz mantıklı delillere bakarız. Bu delillerle işte e, Allah'a ispat ederiz. Efendim e, ve da işte ahlakı ispat ederiz, güzel ahlakı belirleriz, kötü ahlakı belirleriz, iyi kötüyü biz hakkı batılı ayırt ederiz. Nasıl ayırt edeceksin? Elinde del, delilin yok. Hangi delilin var? Kendi kurduğun delilin var. E sen mantığı kendin kuruyorsun. Felsefeyi kendin düzüyorsun. Hendeseyi kendin <gülüyor> uyduruyorsun. Veya kuruyorsun. Tertip ediyorsun. Zaten tanzim edilen ilim dedik dersin başında. Kendi tanzimin var. Sonra sen bir kurallar mecmuası yapıyorsun buraya. Sonra her şeyi o kurallara uydurarak bu kurallar dahilinde bu budur, şu şudur diyorsun. Ama sen Allah'ın sıfatları ahiret, cennet, cennet, bunların senin bilmediğin, görmediğin e, delillerle ulaşamayacağın konular Ancak vahye bakman gerekiyor Sen burada vahyi devre dışı bırakıyorsun Sen kendin kurduğun Hesaplara uydurarak böylece bu böyledir diyorsun <gülüyor> Fedallu saptılar ve adallû saptırdılar e, Saptırdılar işte Allah'ın iradesi yok diyor felsefeciler Ve isteyerek yapmıyor bir şey Göya Allah'ın üstünlüğü üçü Allah isteyerek yapıyor dersen e, Peki niye o zaman e, bu kediyi Topal yaratmış O zaman niye bu çocuk kör o zaman e niye depremde on bin kişi öldü? Sünnet suçu var bazısının falan falan. E ne olacak? O zaman biz Allah isteyerek yapmıyor diyelim. Allah'ı buradan tenzihte tutalım. Kenarda tutalım. E böyle bir şey olur mu? O zaman Allah Teala haşa eli titreyenin daim sallanması gibi gayri ihtiyari bütün alemlerde olaylar oluyor çeviriyorsun. Bir yandan Allah'tan başka yaratanlar olduğunu söylemiş oluyorsun. Bir yandan Allah'a ortak koşmuş oluyorsun. Allah'a güçsüzlük isnat ediyorsun falan falan. Çünkü senin mantığına gidersen Allah tenzih edeyim derken teşriğe işte şirk koşarsın. Şirk koşarsın. Sen şer'ata baksana. Ayete hadise baksana. Yani buraya bir misal olacak şurada. ve Mahavsalet ne zaman ulaştı davetü İsa. İsa Aleyhisselam'ın daveti aleyhane bina bizim peygamberimizin valih onun üzerine olsun salat ve Şimdi İsa Aleyhisselam gönderildiği peygamber olarak tabi insanlara tebliğ yapıyor. Havarileri de var. Onlar da yardım ediyorlar. Dediler, nehnüansarullah biz Allah'ın dinine yardım edeceğiz. 12 kişi falan. Dünyaya yayılmaya başladı İsa Aleyhisselam'ın daveti o zaman. İlâ ef ne? Eflatun meşhur e, filozof. Ona ulaştı bu davet. Yani dediler ki böyle bir peygamber çıkmış. Allah'ın elçisi. Sen de buna iman et. Seni davet ediyor. Yani ki kurtulasın diye. Peygamberin sana ihtiyacı yok. Ahiretini kurtarman için. Ve ve e, o zaman Eflatun idi. Ekberâ Ha il hazeleti Bu e, hazele yani Hain hazele derler e, Hazele rüsvay demek yani Mahzül yani yardımsız Mahrum yani mahzül Bu mahrumların en başında o zaman Eflatun geliyordu Tıp ilminde de çok zirve Çünkü İsa Aleyhisselam zamanında tıp ilmi yüksek olduğu için Ona verilen mucizeler tıp ilmine Göreydi işte körü Gözünü açıyor alacalı iyileştiriyor Tıpta çaresi yok ölü diriltiyor ki Hala bir çaresi yok yani İsa Aleyhisselam'a verilen mucize. Her peygamber o o zamanki. Musa Aleyhisselam'ın da sihir, büyücülük ilerideydi. O asa verildi. Onlar iptal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fasahat belagat edebiyat zirvedeydi. Hazreti Kur'an verildi. Hepsini çökertti aşağı. Şimdi Eflat'ın onların en büyüğü o zaman. Tıpta, felsefede falan. E, dediler ki hadi buyur İsa Aleyhisselam'a iman et. Seni çağırıyor. Kâle dedi biz kavmûn bir kavmiz ki Mehdiyyûn biz hidayete ermiş bir kavimiz. Yani biz felsefeciler demek istedi. biz Bizim çok ilmimiz var dedi yani. Akıl, mantık bizde zirve yapmış. Biz, biz yolumuzu bulmuşuz. Üstün ahlakı biliyoruz, her şeyi biliyoruz. Kuralları zaten kendileri kur, kurmuşlar. La hacete bina. Bizim için ihtiyaç yoktur. men o kimseye ki yehdina bizi hidayet edecek. Bizi hidayet edecek kimseye bizim ihtiyacımız yok. Yani bizim peygambere ihtiyacımız yok dedi. Şimdi, esasen burada onu söylemiyor. Ona dediler ki böyle bir peygamber gönderilmiş. O dedi ki mucizesi var mı? Kargulade işleri. O onlar da dediler ki biz gözümüzle gördük, körün gözünü açtı. Tabi Allah'ın izniyle. Kur'an Kerim'de de bunu söylüyor. Evet, ve ekme, körü iyileştirin ve ebolası alacalı, alacalı ve ruhil mevteâlülüleri diriltirin biznillah Allah'ın izniyle yaratmasıyla. Bu ayetle sabittir. O görenler de gitti dediler. Eflatun da dedi ki ha dedi o zaman burada bir iş var. Niye dedi akıl ve mantıkla ulaşılacak ilimlerin nihayetine biz ulaştık. Bizden ileri kimse gidemez dedi. Madem bizden ileri kimse gidemez ama bizim geldiğimiz noktada hala körün gözünü açamıyoruz. Alacalı iyileştiremiyoruz deri hastalığı olan ve ölüyü diriltemiyoruz. Madem tıpta felsefede zirveye ulaştık akıl mantıkta sona geldik de bizden üstünü bu dünyada yok biz bunu biliyoruz. Ama biz de bu işleri yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman ki o yapıyorsa orada başka bir kudret var. Peygamberdir dedi. Peygamberliği kabul etti efladın. Ama peygamberliğin kabul etmek başka, iktiba etmek başka. Ben dinler arası diyalogda hep bunu vurgulardım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de doğrudur, dürüsttür, peygamberdir demekle bir Yahudi bir Hristiyan kurtulamaz. Doğru dürüst demek yetmiyor. Ya kendi dinini, evvelki dinini bırakacak çünkü o nesx olmuş. Ne olacak? Bu dine tabi olacak. Yani o benim peygamberim diyecek. Kur'an benim kitabım. Evvelki la ameli bırakacak. Kur'an'la sünnetle amele başlayacak. Ancak öyle kurtulur. Yoksa peygamber yalancı değil demekle iman olmuyor. Diye derdim hep. Diyalogla ilgili reddiyelerde bunu anlatırım. Onun için Eflatun böyle yaptı. Dedi o zaman o peygamberdir. Çünkü bizi aşmış. E biz de bu işin sonuna ulaşmışız. O zaman aynı büyücülerde de oldu. Musa Aleyhisselam'ı sihirbazların için iman etti. Dediler ki biz büyüde zirveye ulaşmışız. Bizden ileri büyücü yok. 70 bin büyücü toplandı. Herkes ünerini ortaya koydu. Bir asa ejderha olup hepsini yuttu. Bu sefer ne dediler? Amen ne yapıyor Rabbil alemin? Rabbim Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine inandık. Musa ile Harun'un Rabbi Allah var. Bu firavun Rabbim abd değil ya. Dediler. Hatta idamı göze aldılar. Çünkü neden iman ettiler? Şundan. Eğer diyor sihir ilminde yarı imyamalak olsaydılar inanmak nasip olmayabilir. Neden? Çünkü diyecek herhalde ben bir büyü yaptım O da benden bir üstünü kullandı Benim bilmediğim bir teknoloji geliştirdi O zaman ne oldu? Ee, benim üstümü oynadı oyunu oynadı Peygamber falan değil diyebilir Ama kendi son noktada olunca Ulan benden ileri bu işte adam yok e Bu benim bütün malzememi yuttu O zaman ne oldu? Buradan nübüvvet devreye girdi bu Allah'ın elçisidir Çünkü Allah tarafından destekleniyor Şimdi o da zirveye ulaştığı için Büyücülere iman etti Çünkü Musa Aleyhisselam büyü yapmadı Mucize gösterdi. Allah yarattı çünkü. E burada da aynı. E, Eflatun dedi ki bizden ilerisi yok. Madem bu bizden ilerisini yapıyor o zaman başka bir boyuta geçmiş demek. Ya peygamberlik var burada dedi. Kabul etti. Dediler ki o zaman buyur tabi olalım. Yani sen de gel beraber düş önümüze. Gidelim iman edelim. İttiba edelim. Onun şeratına İncil'e neyse o zaman. E dedi ki işte bu söz söyledi. Ya biz hidayete ermişiz dedi. Şimdi siz dedi anne hani millete demek istedi, Siz düşük adamsınız yani. İlminiz yok. Felsefe bilmezsiniz. Hendese bilmezsiniz. Bilmem geometri bilmezsiniz. Yani size lazım böyle şeyler. Ben yolumu bulmuşum dedi. La ha cedebine aylâ men Bizim ne işimiz düşer. Hidayette ihtiyacımız olsun. İşte ahmak der Ma Mâ esfehehu. ma esfehe. Ne acel ma'sfehu yani ma ansaruhu ansır gibi emsilde ne acayip sefih ve beyinsiz oldu ve ma'şkal ne kadar betbaht oldu mahrum oldu Hay suçundan ki edreke ulaştı şahsan bir şahsa ki yuhyi diriltiyor el ölüleri ya bir şunu görseydik öyle peygamber döneminde olsaydık kendi yani, ne kadar kıymetli bir şey. sahabeden oluyorsun havariden oluyorsun ölüleri dirilten ve yubri iyileştiren elekmehe körü anadan doğmak körü ha sonradan katarak gelmişti de açmış değil Anadan doğmak körü iyileştiren. Vel ebrasa, alaca hastalığı hala tıpta çözümü yok. E, Küllü de ki bütün bunlar haricun dışarıdadır. Antavri hikmetim. Onların hikmet dediği felsefe. Onların hikmet ve felsefetinin tavrının, tarzının dışında şeyler. Yani onların ulaşamadığı, yapamadığı şeyler. E, ben yapamıyorum. En üstte de benim. Gördü. Ve maazalike bununla birlikte ecabe cevap verdi. Hu, Onu davet edene İsa Aleyhisselam'a bir azel cevap. Bu cevabı verdi. Bizim hidayetçiye ihtiyacımız yok. Sen akıllıyım diye geçiniyorsun. Bir bakayım desene. Bir görüşelim. Ne zarar ederiz desene. Bakalım etkileniyor muyum? Yani sen zerre kadar akıl olsa kıyas yaparsın. Görürsün. Görmeden niye tepiyorsun bir konuyu kapatıyorsun? Konuşalım yani de. Bir bakalım de. Min gayri ruhiyetiyi onu hiç görmeden ve tefattuni ahvali halleni tefattun etmeden yani akıl yormadan... Vaziyetini, tarzını ne yapıyor, ne olsa oturuyor, nasıl yiyor. Yani biraz insan yanında kalır, bir araştırır, bir bakar. Bize benziyor mu bu ya? Allah'ın Peygamberi İsa Aleyhisselam. Halleni araştırmadan ve mülahazati, sireti, siretini mülaza etmeden. Yani yaşantı tarzını siret, gidişat. Yani bunu bir mülazat, bir düşün, bir akıl yor, bir git, bir gör. Yok, bizim hidayetçiye ihtiyacımız yok. Buradan belli senin zaten mantıksızlık. Ve işte bu neden oluyor. Min kemalil inat. Bir adam son derece inatçıysa ve sefahati bile son derece beyinsiz. Ne kadar akıllıyım deyip ne kadar felsefede mantıkta zirveye ulaştım diyor. Vahye uymuyorsa bu adam o kadar inatçı ve beyinsizdir diyor. Mükem, Beyinsizliği mükemmeldir. Normal vatandaş akılsız beyinsiz olsa o inanma ihtimali var. Ama bu son derece mükemmel bir beyinsiz olduğu için yani ben doluyum. Dolu kaba bir şey sığmaz. E boşaltırız. Boşaltırız. Baktı ki bizim kaptaki yanlış. Bizim kaptaki bizi bozuyor yani. Zararlı. Bu kapı boşaltırız. faydalıyı koyarız buna. Yok bizim kapta yer yok. E senin kapta yer yok ama ne dolu? Fuzuli. Batıl şeyler dolu. E boşaltalım şunu. Yok biz doluyuz. Yani bu nasıl bir mantık? Ben sana açık değilim. Bende sana yer yok. Bir dinle bakalım ya. Kötüyü de dinle. Yanlışı da dinle. Nerede kaldı ki? Bu peygamberin yaptığı işlerin senin yapamayacağın işler olduğunu da itiraf ediyorsun bir de yani. Böyle bir insan dinlenilmez mi ki? Hem kendim zirvedeyim diyorsun hem ben bunu yapamam diyorsun. E peki buna da bir bakalım niye demiyorsun? İşte felsefe mantık, ilahiyatın durumu bu. Birçok ilahiyatçı doçent, profesör, geçen derste de anlattım. Ayet-i adesi bir tarafa koyar, akıl, mantık, felsefeye bakar. Mantığına uymayanı reddetmek için bahane arar. Dedim sana Süleyman Ateş'in İsa Aleyhisselam nasıl gökte yaşayacak? Oksijen yok. Fezada oksijen yok. Şimdi işte bu mantık. Bu felsefedir. Çünkü onun mantığına göre işte iki kere iki dört hesapları vardır. Oksijensiz insan yaşamaz. Orada da oksijen yoksa istersen nasıl yaşayacak? E, hadis var sahih. Hadis sahi ama mantığımla çelişti. Ben akla bakarım. İşte bunu söylüyor Yaşar Nurlar. Hepsi söylemiyor mu? Kur'an'da hep diyor mu? Aklınızı çalıştırın. Kur'an'da sana aklını çalıştır derken. E beyinsiz adamlar. Kur'an size aklınızı çalıştırın derken. Benim ayetlerimi, Habibimin hadislerini, benim vaylerimi anlamaya çalışın demek istiyor. Sen ne anlıyorsun buradan? Sen de anlıyorsun ki aklınıza uymayanı kabul etmeyin. Aklınıza göre hareket edin. Kur'an'da hiçbir zaman aklınıza göre hareket edin demiyor. <gülüyor> Rabbinizden indirilene tabi olun diyor. Bütün ayetler vahye tabi olun diyor. Sen ne yapıyorsun? Akla tabi oluyorsun. Peki aklını çalıştır demek benim indirdiğim vahye anlamaya çalış demek. Sen kendi kendine uydur demek değil ki. Sen de diyorsun ki şu kadar hadis hükümsüz, şu kadar Kur'an ayeti hükümsüz diyor bunlar. Şu kadar ayet bile bu zamanda olmaz diyor adam ya. Doçent profesör, ilahiyatçı. Çünkü bunların zamanı geçmiş diyor. Bize diyor Allah diyor aklınızı çalıştırın diyor. diyor. Aklını çalıştırsa bu ayetleri bu zamana göre anlamaya çalışsana. Bu zamanda nereye vuruyor bu iş? Felsefe. El felsefe sefehunek seruha ve keda mecmu'uha izli kulli hukmin. İzli küllin hükmü ekseri. Bu bir meşhur beyttir. Ben de çok okurum mağazlarımda. El felsefe felsefe sefahün beyinsizliktir. Ekfer Çoğu beyinsizliktir. Hepten beyinsizlik demeyelim. Ve keda aynı böylece mecmua. Madem çoğu beyinsizliktir, ahmaklıktır. Hepsi de ahmaklık diyebiliriz. Neden? İzli küllin. Çünkü bir şeyin bütünü için ne vardır? Hükmü ekseri. ekserisi hükmü vardır. Yani bir şeyin ekserisi sütse süttür Bir şeyin ekserisi idrarsa idrardır. Bir şeyin ekserisi yağsa yağ Küllün bütün nereden hüküm alır? İçindeki cüzlerin ekseriyetinden hüküm alır. E Madem felsefenin yani mantıkçılık, vahye uymayıp, vahyi bir kenara bırakıp akılcılık yapmak, felsefe kaidelerine uymak. Bunun ekserisi ahmaklıktır. Bir şeyin ekserisi ahmaklıksa hepsi ahmaklıktır diyebilirsiniz. Netcan Allahü Subhanehu. Allah Subhanehu bizi kurtarsın. An zulümati <gülüyor> Bunların karanlık inançlarından, es kötü inançlarının karanlıklarından Allah bizi kurtarsın. Fakat Ethemme muhakkak tamamladı. Veledî benim oğlum, Muhammed Masum diyor. Nakşi silsilesindeki de halifesidir. Büyük Muhammed Masum Hazretleri. İmam-ı Rabbani hem oğlu hem halifesi. Oğlum tamamladı diyor. Mebhazel cevahir. Cevher ve arazlar bahsi var. Min şerh-ül mevakif. kitabı var mevakıf kitabının şerhinden efendim e, makasıt kitabı var. E, Seyyid Şerif-i ve vesaire e, alimlerin o kitaplarındaki cevherler bahsi yani cevher kendi başına duranlar demek. Bunu tamamladı Fiyazi-i Eyyam. Bugünlerde diyor tam bu konuları, bu dersi tamamladı benim oğlum. ve tezaha açığa çıktı. Kaba i havla Bu beyinsizlerin yani felsefele uğraşıp vahyi bir kenara iten bu filozofların Çirkin anlayışları Yanlış görüşlerinin rezillikleri diyor Daha iyi anlaşıldı esna Dersi onun dersinin esnasında O anladı demek Veyahut kendi de müzakere etmişse oğluyla İmam Rabbi Hazretleri hani birlikte anladık Daha iyi bunların rezilliklerini Kötü inançları çıktı meydana diyor Ve terattebet bağlandı Teredtübet ala bu ders üzerine Fevaidu birçok faydalar da Buradan anlaşıldı diyor ben de bu konuya temas ettim Çünkü oradan diyor bunu dersi Müzakere ederken bu felsefenin ee, işte Allah'ın sıfatları hakkında falan ne kadar yanlış itikatlar olduğu e, anlama bakımından çok faydalar terettübet. Yani biz de onların itikatlarının bozukluğunu anladık. Millete işte bu mektup vasıtasıyla da anlatmış oldum diyor. Elhamdülillah bizi bu hak yola hidayet eden Allah-u Teala'ya hamdolsun. Allah bizi doğru yola eriştirmeseydi biz kendi aklımızla fikrimizle ilmimizle falan hidayete eremezdik. Doğru yolu bulamazdık. Ne Allah'ın zatı hakkında, ne sıfatları hakkında, ne mahşer hakkında, ne cennet hakkında, ne dünyadaki hükümlerin hak olanları hakkında falan. Biz Allah bize peygamber gönderiyor, kitab indiriyor, hocalar, vaizler gönderiyor ve bize bu ilimleri bildiriyor da biz bu yoldayız diyor. Bu tabi ayettir. Cennete girenler bunu söyleyecekler ama biz bunu dünyadayken hep sohbetlerin başında Elhamdülillah diye başlarız. Efendi Hazretlerimizin. Ali Ader Efendim babamızın da usulü böyledir. Çünkü biz burada toplandıysak, bu dersi yaptıysak, bu inançlara sahip olduysak, yanlış inançlardan korunduysak hep Allah'ın hidayetine borçluyuz. O bizi hidayete eriştirmeseydi e, biz hidayet bulamazdık. Cennet ehli diyorlar ki o bizi doğru yola kavuşturmazsa cennete gelemez. Çünkü bu yanlış fikirlerle, felsefelerle, mantıklarla Efendim ayete, hadise uymazdan cennete gidilecek mi? Gidilemeyecek. Onun için onlar da hamd edemeyecek. Biz hamd ediyoruz, ahirette de ederiz inşallah. Neden? Çünkü bu yol cennet yoludur. Bu yola bizi eriştirdiğine hamd ediyoruz. Orada da cennete girmemize hamd edeceğiz inşallah. Ne kadar caet muhakkak getirdi Rusulü Rabbine. Rabbimizin elçileri bilhak. Hak ile geldiler. Bize hakkı getirdiler. Bu ayetin burasına kadar almış. Mektup burada kalıyor. Yani biz hidayete ne erdik? Rabbimizin elçilerinin beyanları erdik. Ayet ve hadislerle erdik. Bu büyük bir nimettir. Bunun ötesinde nimet olamaz. Peygamberler bize hakkı getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son olarak mükemmel bir dini getirdi. Dinleri tamamı erdirdi. Peygamberleri sona erdirdi. Yolu hak yoldur. Ayet ve hadislerinin dışına çıkanlar dalalettedir. İki canı da felakettedir. Allah bizi husana uğramaktan muhafaza eylesin. Akla mantığa bağlı kalmaktan muhafaza eylesin. Aklımızı mantığımızı Kur'an'a, sünnete, vahye uydurmayı nasibi müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kesiren. الحمد لله رب العالمين آمين